Modern sabahlar. sabahlar, modern sabahlar, insanlar, hepiniz, sabah vır vır vır vır modern sabahlar. Kaç insanlar günaydın sabahlarda buluştuk yeni harika bir çay sabahında beraberiz saat ona kadar için burdayız. Modern sabahlar, modern sabahlar. Modern Sabahlar Disco disco nereye kadar dedik Rakın Rolla biraz neşemizi bulduk bu çarşamba Sabahında Radyoların başındaki herkese günaydın Fahir Öğünç Stüdyomuzda Oktay Demirci ile ilgili beklentilerimiz devam ediyor Gündeme bakacağız Gündemde e, herkesin konuştuğu Herkesin kalbinde ayrı bir yer olan Halk ozanımız var Neşet Ertaş e, evet. Biz yayından çıktıktan sonra Haberi aldık evet. Erken saatlerde kaybettik ee, bütün sevenlerine bütün hayranlarına başsağlığı diliyoruz biz de türküleriyle zaten yaşıyordu türküleriyle yaşatmaya devam edeceğiz onu ee, UNESCO'nun da yaşayan insan hazinesi olarak e, gösterdiği Neşet Ertaş bugün cenazesi Ankara'ya e, gelecek hemen akabinde de e, memleketine kaldırılacak cenazesi bugün gerçekleşecek babamın yanında gömün diye bir vasiyeti varmış ona uygun olarak Kırşehir'e e, defnedilecek bildiğimiz türkülerden yarısından fazlasını Neşet Ertaş yazmış. ben onu fark ettim ya en azından Geçen senin e, repertuarındaki benim he? repertuarım hakikaten de Neşet, Erta Neşet Ertaş'tan dinlediğim kısmı az başkalarından çok dinledim ama e, hakikaten de türkü deyince Neşet Ertaş varmış bir çalar durumda. mıyız Ege Bey bugün Çalarız tabii canım. Niye çalmayalım? Oktay hazırlıyor herhalde bir şeyler. Yani hazırlamıştır diye tahmin ediyorum. Zaten bütün gece boyunca bunun çalışmalarını yaptı. Ee, merak içerisinde kendisini bekliyoruz. Bir an önce getirsin de biz de çalalım diye. Ee, ondan sonra e, gündemimize bakarız. Neler oluyor neler bitiyor diye. <gülüyor> Benim laflarım <gülüyor> Gündeme yaklaşıma. Neler oluyor neler bitiyor peki pek çok şey oluyor pek çok şey peki oktay beyin geç kalmasını ne şekilde yorumluyorsunuz dükkan kapatmış adam esnaf esnaf adam sonuçta esnaf adamdır olur böyle şeyler olabilir ben de, benden mi acaba özendi falan diye düşünüyorum senden ötürü Benden ötürü. o zaman dükkanı kapatanın ertesi sabah geç kalma hakkı o zaman şey olarak kaldı o öyle yerleşirse kötü olur nasıl yani öyle yerleşir yani dükkan kapattım ben de evde bilgisayarı geç kapattım diye şey olur Kendine de ufacık da olsa pay çıkarma ne yani, kadar? Ben hep her sabah eşek gibi kalktığım için herkesin de aynı eşeklikte kalkmasını... Yani sonuçta gibi. Ankara Ticaret Odası'na kayıtlı küçük esnaf olarak hepimiz bu hakkı zaten kayıt Vallahi, aldık. Ticaret odasına çıkacağım. Efendim böyle böyle bakın gelmedi. Böyle bir şey var mı en azından bunu şey yapalım. Biz bunu mazur göstermeye çalışıyoruz. Ankara Ticaret Odası'na kayıtlı olmamızın bize sağladığı avantajlar var mı? Böyle Tabii bir sosyal ticaret odası Ankara Ticaret var, Odası'nın tüm imkanlarından fitursuzca faydalanma hakkına sahip. Ya İzmir Ticaret Odası'nın mesela Kordon'da çok güzel bir restoranı vardı. Burada Ankara Ticaret Odası'nın yok mu? Gidelim böyle bir köfte yiyelim. Yani benim hayalimdir biliyor musun? Ticaret Odası'nın restoruna gideceğiz. Ha. Bak, 3 kişi, kişi, kişi gideceğiz. Köfte, piyaz, Litrelik ayran alacağız, salata, salata, patates kızartması falan filan, tatlı, adam, tatlı da alacağız, kemer paşa, Kemal tatlısı. paşa tatlısı, adam başı üç buçuk verip kalkacağız. O tip bir sosyal tesis yok mu? Ya o tip, ben şoförler odasının öyle bir şeyini biliyorum. SOSYALIST TESİS! <gülüyor> Oktay Demirci portatif bilgisayarıyla beraber. Bütün bu esprilerini galiba portatif bilgisayarına yazıyor. Abi bu portatif bilgisayardan sonra, Oktay Demirci'nin hayatını iki kısımda inceleyebiliriz. Portatif bilgisayardan önce, önce portatif. portatif bilgisayardan sonra. Oktay bir dilediğiniz mikrofonu alabilirsiniz, istediğiniz kadar konuşabilirsiniz, konuştuğunuz kadar ödemenizde de gerek yok. İstediğiniz hani mikrofondan çok... başlayabilirsiniz. <gülüyor> ne kadar çok mikrofon var stüdyonuzda, tebrik ederim. Ya öyle, adam var ya açmış, yolda açmış portatif bilgisayarını. <gülüyor> bu arsızlık nereye kadar, ondan sonra şarjım bitti. Evet. Günaydın, hoş geldin. Günaydın, ha. günaydın. Yok öyle bir şey. Yok öyle bir şey. Öncelikle e, onu söyleyeyim. E, ne yapıyorsunuz abi? Ben geldim yine kendi aranızda konuşuyorsunuz. Bu önemli bir şey değil. Sen portretin Benim hakkında şey. mı konuşuyorsunuz? Hoş geldin, beş gittin. Hoş bulduk. Yalnız sesleriniz biraz şey geliyor sizin. Bol, bol, Senin mı? sesin çok güzel geliyor Oktay. <gülüyor> Senin diyeyim, sesin de... en güzel geliyor. Bakayım. Valla benim sesim ne yalan söyleyeyim güzel Vallahi geliyor. Valla benim sesim bir tuhaf mı Senin sesin bir tuhaf geliyor. Bir tuhaf tanda. geliyor. Ha, benden ötürü özür dilerim. Şu anda zaten iyice kıstı kapattı beni ya. Bugün doğum günü değil ya. ya Sesi ona... hemen değişti. Ya çok Allah. alıştın sen doğum gününe. Yalla aç. Aç çocuğum. Aç biraz. Senin sesin ee, şeyden ötürü. Neyden ötürü? Benim mikrofonuma bulaşıyorsun. Ha, özür dilerim, yani şöyle nasıl? Ha. Ha. Çat, böyle çatlıyor matlıyor ama iyi, güzel. Şimdi, şimdi anlaşıldı her şey. Tamam, neyse onu halledersin sen. Ee, Abramovic ülkemizdeydi. Sağolsun hoş geldi, beş gitti. Ya Bodrum'a gelmiş değil mi Abramovic? Abramovic'in durumu iyi değil mi? Yok pek iyi değil galiba ya. Durumu, yani benim anlamadığım şu. Bu adamın durumu iyi diyebiliyoruz. Abire takımların sahibi efendim. En uzun yat mı bununla öyle bir şeyler. Yine de tatilin ucuz olduğu dönemde Türkiye'ye geliyor. öyle geliyor bir de ne Neredeyse Ekim'de tatile geliyor. Ne, yani. ne yapmış diye sor. Yanında korumalarla çıksan Bodrum'a. Evet. Hop, doğru çay bahçesi. Bodrum çay bahçesine. Üstelik de belediye çay bahçesine. Git orada simit simit, simit miymiş? Simit yemiş Tam valla. benim kafada adam Şey diye sormuş. Burada ticaret odası simidi <gülüyor> <gülüyor> var mı? Yok ama efendim aynı ayarda ...simitçi var. Vallahi e, Abram fakir demek ki Abramovich. Vallahi ya, tutumlu diyelim bence. Bunu canı çekmişti. Ha alakası yok. Ben ömür boyu simit yesem gene takım sahibi olamam Abramovich'in yeteneğiyle. Hala o takımın sahibi mi Abramovich? Chelsea'den bahsediyorum? Özel bir takım olduğu için ismini vermedi evet. Diğer takımlar şey olmasın diye. Vallahi herhalde Chelsea'nin sahibidir diye bir şey Yoksa yapıyorum. Yoksa sattı mı? Satsa haberimiz olur herhalde değil mi? Ha -ha. Tabii biz giriyoruz ya sürekli. Satılık takım diye sahibinden komudan bakıyorum. Takım borsasında bayağı iyi fiyata uygun da iyi, okutmuş diyorlar. Ee, çay simit kaymak ve balda kahvaltı yaptı. Demek ki durumu o kadar da kötü ha, değil. Kaymak Zengine varsa da... tamam iyi. Bir ya, şekilde kendim. balada kaymağa da gerekli şey yap. 55 lira tutarında Son derece ciddi rakamlar bugün kahvaltı için ödenecek e, ciddi. Korumalarının da kahvaltı Bir kişi mi? Bir kişi diyeceğim korumaları da var. Aç acına adamı nasıl korunacaklar? 20 tane koruma baksana adam başı 2,5 lira gene benim hesaba geldi. Abi kaç kişiler ben sana söyleyeyim 8 kişi bak ne yemişler? Birer çay. Yazık, Abramovic... çay bahçesinin patronuna yani 40 yılda bir Abramovich geliyor. E o da Herkes çay bahçesi işletmeyeydi. Başka... Bir tutuşmuş bir şey olmuş ve 55 liralık hesapla yani işte 5 lira. 5 lira olur mu? 100 dolar bırakmış. Bırakmış mı? Ama da. zaten o kaymak falan ikrammış ya. Her şey ikram Çay simit istemiş. Aha. Kaymak kalabalık geldikleri için kaymak... <gülüyor> Onları ikram etmişler ya. İkram diye görünüyormuş. Ondan sonra da 30 kilo balık siparişi vermiş. Ben anlamadım yani. Adamın ne yapmaya çalıştığı ben şu anda hiçbir şekilde anlamlandı. Sabah hafif yiyorum demiş. Öğledim balığı yiyorum. Fok diyeti. Ya da dışarıda yemekten hoşlanmıyorum demiş de olabilir. Yani götürüyorum teknemi. Nasılsa teknede yer var. Teçhizat da var. Madem tutumlu adam açılsın tekneyle kendi avlasın kendi balığını. O kadar adam şey yapıyor. Kendini mı be adam. O kadar adam var ha, korumalarını ya da. At. 8 tane 10 tane korumayla geze. Koy 2 tane korumayı şeyin başına. Oradan avlat. Taze taze tut. Hem otuz. denize bakar hem etrafa bakar. Tehdit var mı diye. Hem denize bakıyorum demiş. Hem tehdit var mı onu yapıyorum. ben balığımı tutuyorum. Adamlar Kaç koruması verir. vardı? <gülüyor> her, ki, her koruması 2 balık avlasa bak B okta. bitti gitti ya sezer gramla Bitti. 80 balık haber. Valla afiyet bal şeker olsun. Abramaviş biraz daha gezeceğim. Buralara falan şey yapacağım. Buradan yazlık bakıyorum zaten kendine. Buraları öttüreceğim demiştik. Site var mı demiş burada? Valla gümüşlük de... Müstakil istemiyorum site istiyorum. Benim bunu. bildiğim zamanında bir devre mülk almıştı Abramaviş Bodrum'dan. O yüzden Tam bu tarihlerde. Ekim'e o yüzden geliyorum. Eylül'ün son haftası olsun falan diye böyle işte araya adam koydurduğunu falan da biliyorum ben. Yanlış Bunlar... da olabilir gerçi. 26 içinde... Eylül'deyiz. Son günler olursa Ekim'e kadar esprisinin son günleri bir yıl daha... E, bu espriden maalesef ah ma niye canım üç e ay kala yapılabiliyor. öyle mi 3 ay kala başlar ondan sonra maalesef kesilir Ve sonrasında son da yapılıyor ben sonrasında da biliyorum ya yap yani bir yıl sonrasında kim hesap edebiliyor olursa ekime kadar diye olursa ekime kadar espidinin yapılamadığı tek tarih ekim ayı içerisi ekim ayı. diye biliyorum ben yanlışsa düzelteyim <gülüyor> çok teşekkür ediyoruz doğru Türkçe modern sabahların önemli unsurlarından bir tanesidir. Buyurun efendim diyelim. Ee, bu sefer buyuru size değil. Ee, reklamları buyur reklam. Çok yaşadıyoruz. Modern sabahlar. Modern sabahlar. Modern sabahlar. Radyo Tümrüsü modern sabahlar devam ediyor. Radyoların başındakileri bir kez daha günaydın diyelim. 8.29 oldu saatimiz. Çarşamba sabahında maceraya kaldığımız yerden devam ediyoruz. Günün gazetelerinin sayfaları çevriliyor. Bir taraftan da. Anılar, anılar, anılar deniliyor. Buyursun arkadaşlar. Anılar, anılar köşesinde biliyorsunuz Angelina Jolie bir geldi ya Ankara'yı falan ziyaret evet, etti. Evet dün bütününü. hatta konuştuk doktorla konuşmuş gizli gizli falan. Diye. Gizli gizli doktorla konuştu mu konuşmadım mı neti söyledi böyle bir şey var mı yok mu falan filan. Konuşmuş diye. konuşmuş. Şimdi Oktay'ın tabii ki çok Neşveli gazetelerinden bir tanesinin ön sayfasında Bakan İdris Naim Şahin'in fotoğrafı var Angelina Jolie ile şu şekilde. Efendim buralarda da işte böyle bu tür şeyler yapıyoruz. İdris Naim Şahin aslında neşvesinden takla atıyor gibi bir şey var yani. Ancerin Acerin'in önünde. Öyle. Öyle bir fotoğrafta. Önce görmüş müydünüz o fotoğrafı bilmiyorum ama. Yo, Yok görmedim. Onu büyüteceğiz. Öyle, öyle düşün yani. Bir Mesela bir, biz birbirimizi gördüğümüz zaman neşeleniyoruz ve takla atıyoruz ya yani. O da öyle. Anladım. Tam takla. Böyle Demek bir fotoğraf. Demek yani o zamanında köylüye söylediği söz bakanımızın hani takla at falan filan sözü öyle bir alaycı bir söz değilmiş. değil. Değil tabii. Gerçekten de sevinçle değil. takla atılıyormuş. Gördüğünüz gibi ben atıyorum efendim benim. Yani o o neşe anlaşılıyor yani. Yani hakikaten Angelina Jolie ile sohbet ederken. Angelina Jolie'de de var ne bu insan, i̇nsan karşısında öyle neşveli insan görünce illa ki yani o da bir takla atayım falan diye bir şey yapacak ama herhalde yöresel bir... Bulaşıcıdır mutluluk. Mutluluk bulaşıcıdır yani. ama hepatit C de bulaşıcı mıdır acaba? Anladın? Korku o zaten. Korku o. Ee, şimdi bütün bakanlar şey diye düşünüyorlar. Acaba bize de şimdi hepatit C falan diye çıktı. Şimdi ilk geldiğinde öyle... Hepatit C falan konusu yoktu ya. Sadece işte temaslarda bulundu. Herkes bir Aa hazır gelmişken Angelina'yı biz de görsek ya diye. Çünkü yıllardır onun ne filmleri var Ege'ciğim? Hepatit C sarılığın yok hepatit B mi sarılık? Yoksa ee... bambaşka bir şey mi? Şimdi onun tabii sıralaması var. Güzel söyledin. Güzel bir konuya değindin. Bildiğim kadarıyla... Ee, bu konuda hmm, bu konuda e, yine bir şey bilmediğimiz, bilim adamları e, yayında çıktı. olduğumuz için şey dediğimiz ortaya çıktı. <gülüyor> yani benim hatam şey da tabii ki e, kendim kadar bilgili insanları bulundu. <gülüyor> <konuşmak gülüyor> <oldu. gülüyor> ya onlardan bir tanesi bulaşıcı da. O sınaşıyor. hangisi? Hani B, C? Mi? B, B mi Ama veriyorsun. yani sıvı ile bulaşıyor böyle bir şeyle bulaşıyor Hocam diyor. sıvı derken Böyle ya, oturarak karşıda takla atarken bulaşmaz diye biliyorum ben ama. Sıvı dedin ayran tipi bir şey mi? Ayran Ayranı olabilir şey, şalgam, şalgam olabilir. Şalgam asitli diye o öldürüyor diyorlar ama neyse tabii ki sonuçta bilimsel Ya sen kişi. nereden biliyorsun hepatit C'nin? Efendim asitli veriyoruz, şalgamın <gülüyor> içine koyuyoruz ve sabah kalktığında <gülüyor> pamuk gibi oluyor. Ama dinleyicilerimiz şimdi arar. Yani önceline yani, Jolie böyle zor bize. durumda e, yerleri gezdiği için böyle evet. kampları falan gezdiği için oralarda mı kaptı acaba böyle gönüllü elçi olmanın bir e, şeyi mi? Yan etkisi yan mi? Yan etkisi mi acaba? Ya bu arada telefonlarımız yanıyor yani. Yanıyor. Yanlış düşünmüş bir şey Hepatit konusunda e, neyse alalım değerlendirmeleri öğrenelim. umarız hekimlerden alırız değerlendirmeleri bizim gibilerden değil. Günaydın efendim. Tüdük sesi. Kapattı demek şey ki bizim niye? gibiyse yani. Hemen kapattı Aç, Açmayalım abi ya. <gülüyor> Açarız ya niye açmayalım ya Ben veteriner Bahadır arayacak diye korkuyorum <gülüyor> Şal Konusunda o gene kaotik bir şeyler çıkacak ortaya ondan sonra ee, Olsun önemli olan Fahir sonunda doğruya ulaşmış olmamız. Günaydın efendim Günaydın Kimle görüşüyoruz Ali Ertuğrul ee... Ali'ye değil mi Ali Ali, erkek. Ha, Ali Ali erkek Buyurun efendim dinliyoruz sizi Hepatitle ilgili konuşuyordunuz sanırım. Evet. Ben de bildiğim kadar söyleyeyim. Her ne kadar hekim olmasam da. Hepatit her türlü bulaşıcı ancak bünyede A, B, C şeklinde durumlar oluşturuyor. B özgüven cinsi de taşıyıcı. Yani her, her türlü bulaşıcı bir hastalık. Bazılarında bu hastalık bulaştığında Hepatit B şeklinde görülüyor ve bir götürüp öldürüyor. Hı -hı. Bazılarında da C şeklinde oluyor, hastalık belirtisi gözükmüyor ancak bir taşıyıcı olarak geliyor Nasıl bulaşıyor peki, bulaşma şeyi? Ee, kan yollu hastalıklarından bir tanesi, derin öpüşmelerde bile bulaşabiliyor. Derin öpüşme dediniz değil mi? Bile dediniz. Evet. Yani evet. Derin <gülüyor> öpüşmelerde bile şey yapıyor. Hay, öpüşmelerin... Ayranız size. Sabah <gülüyor> sabah bize yeni bir kavram kattınız çok teşekkür ediyoruz. <gülüyor> derin görüyoruz. öpüşmeler. Ali Bey'in bile sınırında derin <gülüyor> öpüşme. Düşünün artık. Gelin hesabını... görün. Siz görün. Peki Ali Bey çok teşekkür ediyoruz. Görüşmek üzere. Rica ederim efendim. Sağ olun. E, Anceline öyle herhalde kimse derin öpmemiştir diye tahmin ediyorum Merhaba hoş geldiniz beş gittiniz Merhaba merhaba en fazla da bir ayran içildiğine göre Telefonlar yani, iyi, yani Hepatitin etkisiyle mi yoksa derin öpüşme kavramının hayatımıza girmesiyle mi Günaydın efendim Günaydın Kime görüşüyoruz efendim Ben Hande Hande Hanım Peki, kim misiniz Ben düş şey hekimeyim Hı -hı. O, o, evet. Olur, olur. O da olur, o da olur. En bu hepatitlerle karşılaşan meslek gruplarından evet, biri doğru. de biziz zaten. Aa, çünkü siz böyle salgıların olduğu bir alanda çalışıyorsunuz falan. Onunla evet. ilgili. Siz şey diyecek, nemli bir ortağımda çalışıyorsunuz. Nemli bir ortağım <gülüyor> <rutubetli. gülüyor> olması nedeniyle birazcık etkileniyoruz biz. Şimdi şöyle bir durum var. Hepatit A... B ve C bunların her biri farklı e, virüsler nedeniyle oluşuyor. Evet. Hı -hı. Aynı virüsün farklı e, sonuçları değiller. Yani. Aynı yerde etkisini gösterdiği için mi hepsine hepatit denmiş? Bir... E, benzer virüsler olduğu için. Hı -hı. E, hepatit batırlıklara bile bulaşabilen böyle tuvaletten vesaireden kirli ortamlardan bulaşabilen e, bir virüs. Aa, Çok dediğiniz... kolay geçiriyor. Evet. Hepatit A. çoğumuz geçirmişizdir muhtemelen. Hı. Basit ishalle ya da kusmayla atlatılıyor. Vücutta daha sonra tahliller çıkıyor ya da çıkmayabiliyor ama hani e, basit bir enfeksiyon olup geçiriliyor farkında bile olmuyoruz çoğu zaman. Hepatit B ve C bunlar e, maalesef henüz tedavileri olmayan hmm. e, daha ciddi e, virüs enfeksiyonları. E, hepatit B aşısı var cennin yok korunulabiliyor hepatit B'den. Kaleciğer üzerine etkili bu e, virüsler daha çok ve hani kan yoluyla, çukur yoluyla. Vücut sıvıları yoluyla bulaştığı söyleniyor. Ee, çok fazla hani direk, direkt e, e, cinsel yolla bulaşıyorlar hepsi. Ee, çok fazla mesela herhangi bir çukur temasında bulaşmadı öpüşmeyle bulaşmadığı kanıtlanmak üzere yani kanıtlanmak üzere derin öpüşmeye bakıyorlarmış en son zaten onda da zaten kanıtlanırsa öpüşmeyle bunun bulaşmadığı kesinleşecek e İşte en son bir ona baksınlar onun da sonucuna göre kararlarını verecekler BVC değil mi? İkisi için de söylediniz değil mi? BVC'de evet BVC'de. Peki, so solunum yoluyla falan bulaşmıyor yok. değil mi? öyle bir şey yok hiç öyle kolay bulaşabilen bir şey değil e, hastalık değil öyle Angelina Jolie ile oturduk tokalaştık falan bunlarla mümkün değil daha Peki. yakın ilişkiler isteyen, yani. <gülüyor> Annenin üzerinde izin vermez muhtemelen diye düşünüyorum ben. Bakayım. Hasta çünkü zaten <gülüyor> yani. hastacıklı olduğu için. <gülüyor> ya evli barklı kadın yani sonuçta. Ha yani. Yani. bir de o var. Yani. O da var tabii. Evli barklı olması nedeniyle de olabilir tabii. Peki ya bu şekilde yani öyle çok kolay bulaşan hastalıklar değil ama korunmak lazım. Özellikle hani kanla vesaire fazla çalışan insanlar, hekimler özellikle. fazla riske altındalar. Daha açıklar bu riske. Peki şey ne der? Hepa diye bir şey var mı ayrı? Öyle bir virüs de Çünkü sadece HEPA Ege, diye geçen. Ege bir sempatik geldi HEPA diye. Çünkü Yok. mesela öyle Yok. sempatik bir hastalık da olabilir. Yok ama aramızda böyle söyleyebiliriz isterseniz. <gülüyor> ben evet. bilmiyorum. yani. <gülüyor> Çok teşekkürler. Görüşmek üzere. Rica ederim. Sağ olun. Yani şimdi... Doktorun dedi ya hanımefendi. Hı hı. Evet. Ondan sonra istediğini sıksa da ben dinleyecektim. yani. O hep uzaydan geldiğini söyleniyor falan deseydi dinleyecek. O çok hakikaten güven veren bir şey. Nasıl oturttuysa tıp, hakikaten... tıp dünyası binlerce yılda nasıl oturttuysa bunu helal olsun valla. Senin avukat ve doktor olmamanı o kadar çok seviniyorum YG. <gülüyor> Mesleğimi kötü <gülüyor> bulan, bak, ya açayım diyor bunu. <gülüyor> valla çok, çok canlar yanacaktı ya. Efendim hukuken burada. Siz eğer. Favorileri keserseniz daha bayağı <gülüyor> çok yüksek. <gülüyor> Şurada avukatını balta ele keser daha <gülüyor> Bir de şunu yıllar içinde öğrendik. Ee, yayınımıza bağlanan son dinleyicimiz eğer e, doğru, doğru bilgileri veriyorsa telefonlar birden sönüyor. Kesili, evet. <gülüyor> Ali Bey tabi derin öpüşme <gülüyor> konusu bambaşka bir şey inceletti bize. Ee, ama e, hanımefendi de baktı işte son inceleme aşamasında dedi. Onları öğrendik. O da bittiği zaman mevzu tamamen e, kapanmış olacak. Bu Benim... e, da, da haberi vermiş olduk. O zaman hani görüşe. Onu Şah almışlardır zaten çünkü e, İdris Tayyip Şahin'in korumalarından biri doktoru aramış. Dün gazetede doktorun e, ve bu haberi okuyunca koruma aramış. Ben... Ha, onlar da fotoğraf çektirdiler. E, adı üstünde Oktay. Koruma. Niye sadece dışarıdan gelecek Fiziksel yani dediğim kişilerden gelecek e, tehlikele karşı korumak değil. Virüs. Virüs, virüs dediğimiz o minicik mendeburlara karşı da aynı şekilde korumakla mükellef. Bugün bilgisayara bile bulaştığına inandığımız virüs insana neden bulaşmasın diye soruyorum. Bazıları diyor ki aman canım insana hiç virüs geçer mi? Geçiyor. Aynı cevabı vermiş doktor. <gülüyor> <gülüyor> Angelina Jolie hepatit C'miş. Bakanımıza geçmesin demiş koruma. Vağ, böyle telefon açıp öyle demiş. Bakanımıza geçmesin demiş. Sanki doktor onu <gülüyor> aldı, <gülüyor> şey olmuş, o, geçirmeye o, çalışmış gibi. <gülüyor> o doktor kaşıkla. Ege Kayacan olsaydı. Ege Kayacan acaba bakanımıza geçmiş midir? Bu şekliyle. Ne yani yaptılar demiş. Korumalarını sizin yanınızda böyle sıkı durdular mı? Fotoğraf çektirirken çok yanaştınız mı falan diye. Bir ürkütme şey de yapardım belki doktor olarak. Efendim kesin bir şey söyleyemiyoruz. İnceleme aşamasında dersin. Bitti mevzuyu da Bitti, kapatmış oluyorsun. Bitti gitti olursun. doğru. Aynen. Evet, e, bir... Geçmiş olsun diyoruz o zaman. Çok geçmiş olsun. Büyük geçmiş olsun. E, Angelina Jolie'ye de geçmiş olsun diyelim. Acil şifalar Acil diyeceksin. şifalar diyeceksin. Acil diyeceğim. şifalar diyeceksin. O zaman isterseniz zaman? bir... E, Gene mi? Şöyle bir disko havaları, reklamlar falan filan da güzel bir ortam yaratalım. Ardından devam ederiz. Modern Sabahlar Modern Sabahlar Sabahlar. Radyo Tüyler sizim Modern Sabahlar devam ediyor sevgili sana severler macera dolu bir gün macera dolu olaylar ve, ve maceradan maceraya sürüklenen 3 masum genç buyursunlar efendim. Kadar güzel <gülüyor> ifade ettin ki biz yani tüylerim diken diken dinliyorum seni. Ee, İngiltere'deki e, e, İngiliz Kraliyet ailesinin biliyorsunuz bir el kayıcısı var. ...her şeyde görevlendirilmiş onlardır... ...el yıkayıcısı var... ...el yıkayıcısı dediğin... ...o saray mensuplarının ellerini yıkıyor mu... Hayır, ...yoksa sadece... ellerinizi yıkayın diye hatırlatıyor... ...ve başlarında mı duruyor... ...yoksa ellerini kadar? yıkayanları kontrol mü ediyor... Ya bu ...bakayım kam... deyip elinin üstünü böyle şey mi... ...buralara, Buralara sabun değmemiş, değmemiş falan ha. diye... ...öyle mi yapıyor... ...yok o, tam o şekilde... o ...kampanya tabi oradan çıktı... ...İngiltere'den çıktı tamamen... ...İngiltere'nin el yıkayıcısı... ...82 yaşındaki Peter Hoysen... ...aramızdan ayrıldı... Ee, ta sizi yıllar öncesine götürmem gerekiyor ne zamanını 5. James hatırlar mısınız İngiltere Kralı 5. Evet. James değil mi tabii, ne kadar? onu bir şey sırasında hükümdarlığı sırasında hayatını kurtardığı için e, Crawford ailesinden mensubu birisi kurtarmıştı. Ne yapalım bunu düklük mü verelim? Yok abi dük olur mu ya? Lord verin. Yok Lord, Lan, As As Lord, de, Lord de, da asmış. Bir hayatımızı kurtardı en ne vereceğiz? La toprak verin falan demiş. Toprak verin toprak da olmaz. Ünvan verelim. El yıkayıcısı diye ünvan uyduruyor. Yok hem toprağa verim Oğlum demiş bu toprağa verim ama senin demiş bütün soyun sopun hayatınız boyunca benim bizim sülalenin ellerini yıkayacak diye. Böyle de demek ki çok da sevdiği bir adam değil. Evet. Yani, bir, bir gıcıklığı da var. Bir gıcıklığı var. Bir pisliği var. Ondan sonra galiba laf sokmuş orada el yıkama bilmem ne hadisesiyle işte kralın elleri de leş gibi tırnak araları He, Kurtardık ama tiksindim falan Bu Jamie Oliver'ın da öyle ya pis pis Doğru. Böyle İngilizler ellerine falan çok fazla dikkat eden takımı değil Elton John'un konserde bazen kliplerinde o piyanonun üstünde ellerini gösteriyor parmakla, Leş. Hı, leş leş hakikaten ben. Yağlı yağlı bir şey yemiş Hele birinde galiba çiğ köfte mi kırmızı kırmızı böyle. Yok ya ponfrit yemiş. O da olabilir. Ponfrit yemiş. Fişen çips diye biliyordum ben i̇şte onu. pomfirit miymiş? <gülüyor> pomfirit miymiş, diyor o yağlı parmaklarıyla. Piyano parlıyor, öyle bir eli kayıyor ya yağdan. Ya evet. Ya yağdan dediğiniz işte o şeyleri kaldırmışlar o piyanonun tuşlarını, arası var ya, sigara külü, kıl, kıl ki yani bildiğim kadarıyla Elton John da o kadar da kıllı da bir adam değil. değil Bildiğiniz ya. en kıllı Bilal. adam kim? <gülüyor> Doktor. Veteriner <gülüyor> Bahadır. Veteriner <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> yani. Öyle pislik bir şey. Neyse ben bu e, pis konuya çok fazla daha fazla da girmek istemiyorum. En son bu adamı işte görevlendirmişlerdi. E, Görevlerinin tam olarak ben ne olduğunu hala anlamadım. El yıkamacısı ya. ya. El yıkamacısı senede bir el yıkatıyormuş. Öyle torensel takılıp bir güzelce şeyinin ellerini. Mesela gün. bu düğünden önce bir el yıkama oldu mu? Düğünden damadın el yıkaması falan diye. Kraliyet düğünü oldu ya zaman zamanda. Hayır sadece kraliçenin başındaki o bütün sülalemin o saat. kraliçenin ha. mi? Ama zaten son dönemde onun da yanında yıkamıyormuş. Yani yanında bir el bezi diye bir şey gezdiriyormuş böyle. ıslak mendille güzelce Kraliyet'in ellerini öfeleyip e, şeyini yapıyormuş. Ya ellerini. bütün bütün bütün saraylarda sıcak havluya geçildi artık ya. El bezi nedir? Yani bu İngiliz kraliyetinin de yani şu şeyini Ama bir yandan hayran oluyorum. Ya. Bir yandan şeybiyorum eskiye çeyizli... bağlılığını. Yani yani geç artık şu sıcak havluya geç ya. El bezi nedir? Örgü el bezi kullanıyor hala. Buckingham, ve Buckingham'da. Ve Orlo'ndan üstelik. Orlo'ndan cırt cırt. Çok çirkin. Bir şey soracağım kadar. En son ne zaman gördün sıcak havlu? Çok özür diliyorum. Uçak, Nerelerde geziyorsunuz? Bütün uçaklarda. Aman artık uçaklarda da ıslak mendilleri ısıtıp ısıtıp veriyorlar ya. Sıcak havlu diye bir şey kalmadı. Aa var. Var. <gülüyor> en büyük sıkıntılarımız bunlar tabii ki, Uçaklarda da artık sıcak havlu verilmiyor olması. Benim de sinirlerimi çok bozuyor. Ne zaman veriyorlardı ki? Nasıl yerlerde geziyorsunuz? Nasıl bir ortamlarda... <gülüyor> Havada veriliyor abi havada. Tam inmek üzereyken. Yurt dışında falan giderken mi veriliyor? Yurt dışında, yurt içi, Yurt içinde genelde kolonyalı mendil kullanıyor ama <gülüyor> yurt dışında uçarken tabii sıcak havlu. Mesela Atıyorlar çok uzun be. mesafe uç, Aha. uzun mesafede boy havlusunu ısıtıp veriyorlar. Bornoz, bornoz ya. Bornozları ısıtıp ısıtıp tabii. veriyorlar. Ama falan giderken öyle yani. Isıtıp ısıtıp aynı boynuz, bornozu önümüze sürüyorlar. Bu bornozu daha önce giymiştik dedim ben bir kere sana. Neyse böyle işte hayat. Bir başka gazetedeki tartışmada hepatitçe Brad Pitt'e geçti mi? Geçmedi. Yani bilmiyorum Vallahi, herhalde bir derin öpüşmeleri olmuştur. Dünya kadar... Orhan'ımın dediğine göre geçmiş olması lazım. Brad de o kadar streslenmiyorsa. Dünyanın tek sorunu Angelina Jolie'miş gibi davranıyoruz ya. Ya hasta şu anda tamam. Hasta, hasta mı? Hasta değil mi? O, o da dedikodu gerçi de. Ona geçti mi? Buna geçti mi? Öyle ama e, geçmedi geçmedi. Biraz geçti gibi diye açıklaması var Brad Pitt'in. Ee, o zaman sizi biraz cinsel konulara yönlendirmek istiyorum. Bunu Hazır he, bu kalkamamıştık. Evet, bu cinsel, daha derinine inelim. Da daha derinine inelim. Ee, biliyorsunuz e, Çin bu konuda adeta bir kompetent. Neden? Zaten hem nüfuslarından belli. E, adamlar her türlü araştırmayı da e, yapıyorlar bu konuyla ilgili olarak. E, onlar şeyi çok severler ya, kaplanların Dansına, ee, düş yaşamı kaplanların düş yaşamını o şey oluyor, biraz arttırıyor falan. Biz bunu nerisine? Ha, kaplanların yesem. evet tamam belli, belli bölgelerini. bölgelerini, Uzuvlarını diyeyim. Onu yersek biz çok güçlü oluruz ki diye bir düşünce vardı. Ee, ondan sonra da e, tabii bir kaplandan bir tane çıkıyor biliyorsunuz. İki tane. O da bir belirgin. lokma. Ee, işte kaç kişiye? Ama ortalama yani dişi kaplandan olur. da bir tane çıkıyor. Mesela o zaman hani iki kaplandan iki tane çıkıyor. Nasıl, <gülüyor> dişi kaplandan ne bir tane çıkıyor? Kaplan'dan bir tane çıkmaz. iki tane çıkar dedim ben de. İki tamam. tane çıkmıyor mu? Sen hangisinden bahsediyorsun? İki tane olandan mı bir tane olandan ben mı? Ben bir tane olandan bahsediyorum. Bildiğim kadarıyla bir tanesi. O Bak. zaman biz ile tamamen yanlış beslenmişiz bugüne kadar. <gülüyor> <gülüyor> yani, boşuna yemişiz. Boşuna yemişiz durup dururken. Falan. Niye açık açık söylesene? Yani çok özür dilerim ya. Sizi de yanlış yönlendirmişler ama. Toşbel gibi düşündük biz de. Sen Senin dediğin... Otelin bir lur yani. Koç yumurtasının ben bu konuda etkisi olduğunu ki... yani. Koçla kaplanı karşılaştırdığımız ama kıyas kabul etmez. Yani kıyas kabul etmez. E bu adamlar da kalabalık. E ne yapıyorlar? Ha babam kaplan, ha babam kaplan. Memlekette kaplan kam. Ya daha demiştim bir milyarı açtık. Hala ne cinsel gücün peşindesiniz dememişler mi? Ya o, o var zaten. Ona söylenecek bir şey yok da kaplanın da gerisi yenmiyor. Yani derisi belki bir şekilde. Derisi bulur. post olur. Post olur falan. Kökün ekibi suyunu döktüler yani. E bir kaplan da kolay yetişmiyor bu dönemde. Ee, şey daha pratik bir yöntem olan atlara geçmişler devlet desteğiyle beraber atlara mı ab ab atlara geçmişler bence ata geçtiler zannettim <gülüyor> çok daha sonra. şey yer yani, daha atlara... daha biri bir hayvan bulalım da... o daha bizdeyiz çünkü daha mantıklı ikisi o... bireriz abi üç kişi üç kişi yeriz bunu diyebiliriz ata zaman. geçmiş olsalar hakikaten ne Ailece... yediklerinin adı çok çirkin. <gülüyor> Ya kasaba nasıl yollarsın karını falan. Git akşam aldım. <gülüyor> Şöyle bir kasaba karısını üzülüyor. yollayan Çinli yakalandı diye haber çıkar ondan sonra. Neyse kaplanların geleceği için bunlar tamamen. Tabii. Eğer böyle hani efendim ya bizde bir sıkıntı var. Oraya bir şey yapsak falan. Ben bir gideyim kendime kap. Hayır efendim devlet oradan hemen hükümet edecek. Onun merak şey diyecektir. Hap kullanıyoruz ama Ya diyor. Kaplanın yerini tutmaz. <gülüyor> <gülüyor> tutmaz. <Tutmuyoruz. gülüyor> Neyse ya işte en azından bir, bir yerden başlamışlar adamlar. Hepsi alışıncaya kadar da bedava veriyormuş hükümet. Hı -hı. Alıştıktan sonra hepsinin bütün valla... Var bu kaplan diyoruz? çiftliği Çin'de vardır herhalde kaplan çiftliği değil mi? Madem böyle bir Arka şey varsa. Vardır, Hayvanların başına gelebilecek ne korkunç şeyler var ya. İyi ki hayvan değiliz. Bir değil. tane sinirle kaplan çıksa da ben size onu Çiğ'den yedireceğim diyerek böyle bir Çin'i <gülüyor> alt üst etse o, o zaman şıp diye keser. Hapla falan olmaz. Çiğ'den yedeceksin. Hiçbir akıllı kaplanım ben... Onu çiğden yedirme iddiasıyla ortaya çıkacağını düşünmüyorum. Var var internet sayfaları var öyle. Hiçbir akıllı kaplan. Bakın. Ma Manken Kaplan diye çok hoş bir onun sitesi var. Manken Kaplan mı? Manken Kaplan diye. Kaplan kelimesi içini boşalttık şu anda. Valla tamam. Şu saniye itibariyle benim kafamda boş bir şey. Benim kaplan deyince de sürekli aklıma o İspanyol filmi geliyor ya. <gülüyor> İspanyol filmleri. İsp Kaplanlı olan mı ha, Kaplanlı olan değil ya son dönemde vardı ya bu Banderas'ın oynadı. Ha orada ne kaplanı? Almadı varın filmi mi? Ha Almadı varın film vardı. Kaplan dedikleri bir herif vardı ya kostümle geziyordu. <gülüyor> <gülüyor> Benim gözümde sürekli o adam canlanıyor, çok rahatsız oluyorum. O filmin adını hatırlamıyorum ama. Filmde pek çok şeyden etkilenilmişti. Yani sürpriz final işte, falan olay yani. örgüsü, sinematografi falan e, etkilendi. Kaplan karakterini Kaplan, de ayrıca almış olduk. Kaplan böyle. kostümle atan beni çok etkiledi, derinden etkiledi. E, dünyanın en çok kazanan üçlüsü. Biz, biz mi? Oktay biz mi? Girmiş miyiz? Bakayım. Dakikada 80 bin dolar kazanıyormuş bu. Bakayım girmemiz. Dakikada. Geçen dakikaya şöyle bir bakıyorum. Geçen dakikaları yanarım. Şu dakikaya kadar. Cepinde geçen... bir artış var mı? Ama, Maalesef. Ama bugünü mi? Bugün ben beş dakika, 10 dakika geç kaldım. Oradan kaybettik Oktay, sevgilim. Orda. Senin 5 dakika geç kalman bize 400 bin dolara patladı. Aslında ya var, Yarın şey yaparız ya? Yarın yaparız. Önemli değil ki. Yok yok. Biz değiliz. <gülüyor> e, Tuen Halfman dizisinin 3 oyuncusu, üç erkek. John Cryer bu e, en son, en son Emmy aldı. Ee, o. Ondan sonra... Ashton e, Kaçır. Ashton Kaçır. Bir de o küçük iblis büyüdü. O da mı dakikada 80 bin çatır dolar kazanıyor? Çatır çatır paraları alıyormuş. Kazık kadar adam olmuş ya. Angus. Angus, e, Angus T. Jones. Allah'ın Angus'u. Angus T. Jones. Bölüm başına 300 bin dolar alıyormuş Angus. Ya, ağır konuşacağım. Konuşmak istemiyorum. John yani. Cry bölüm başına 600 bin dolar alıyormuş. Ashton Kaçır bölüm abartıyorlar, başına... Abartıyorlar. Abartıyorlar. 700 bin dolar alıyormuş. Yani, Sonradan girdi öbürlerinden daha çok alıyor. Tabi ama... İlk, ilk Korkunç rakamlarda değil aslında. Sitkom rekoru o zaman hala Ray Romano'da. 1.2'lar alıyordu bölüm başına. Everybody loves Raymond'la. Ki kaç yıl önce bundan... S senede 52 hafta var. 30 haftasında ben çeksem, hesabını sana bırakıyorum. 5 sezon oynatsam. Bitti gitti ya yani bir daha zamandır böyle, şey yapmama gerek yok. Ne zamandır böyle bir şey çıkmamıştı. Ee, dizi oyuncuları ne kadar kazanıyor diye. Mesela film oyuncuları işte ne kadar kazanıyor diye. Türkiye'den hep çıkardı bu tip haberler. Hmm. Şimdi bu sefer e, dünyada e, böyle bir şey çıkmış. Dakika, 20 dakika. Dakika de skor size bırakıyorum. Üstünü toplam bölümde kazandıkları 1.6 milyon dolar... 20 dakikada üçlü olarak 80 bin dolar kazanıyorlar. Buna kendi aralarında konuşuyor. Ben ya. durdukları yerde de tıkır tıkır işliyor zannediyordum. O zaman normal. Bazen duruyorlar normal dizide mi? canım. Dizide durup durup çalışsınlar, kazansınlar gözümüz yok. Biz Türk... de oturuyoruz e, e, e diye gülerek izliyoruz sonuçta. Türkiye şampiyonu 32'de birini alıyormuş. Kimmiş Türkiye şampiyonu? Halil Ergenç. Kıvanç Atlıtuğ mu? Kıvanç Atlıtuğ, Atlıtuğ değil de canım. Türkiye'de tamam. en çok kazanan aktör ya da aktrisleri bölüm başında Halil Bey. Dedi. Halil Ergün galiba. Halil Ergün, Halil Ergün değil ya. Halit. Halit Ergenç. Halil, Halil Ergün, Halil Ergün, Ergün er ol olabilir çünkü yani ben her dizide 3 defa kalp krizi geçiriyorum. Bu da yani her oyun yapabileceği bir şey değil demiş. Halil Ergün şu anda oynadığı bir dizi var mı ya? Bakayım yok. Levent Kırca'nın sarhoşluğu var ya. Ali Ergun'un da kalp krizi tiplemesi var. <gülüyor> ben bir isterseniz kalp krizi yapayım bu bölümde. Ben o adamın gerçek hayatta da şey yapacağından korkuyorum. Çünkü kırk defa şey yaparsan başına Olur, gelir tabii. derler yani. Oyunculuğun Siy en büyük risklerinden bir tanesi de bu sürekli aynı rolleri oynar. Başına gelir bir şekilde. Çünkü. Yani vücut havaya giriyor. Vücut havaya girer. Sistemsiz olarak havaya giriyor yani. Kriz yok mu kriz diye şey yapıyor bir noktadan sonra. O zaman çok teşekkür ediyoruz tüm, e, tüm dizler e, üyelerine ve yeni saatimizi reklamlarla müjdeliyoruz tüm dünyaya. Modern Sabahlar. Modern Sabahlar. Modern Sabahlar. Radyo Tülesi'niz Modern Sabahlar devam ediyor. 9.48 oldu saati ve sevgili dinleyiciler Neşet Ertaş'ın Büyük Usta'nın en güzel türkülerini bir araya getirelim dedik. Nefret Ertaş'la yeni tanışmak isteyenlere bir yol haritası olsun bu e, şarkılar dedik. Listemize ekledik şarkılar sizin aklınızda vardır herhalde. Telefonumuz 210-30-30 diyoruz ama telefonumuzdaki e, yoğunluk giderilirse listemize bir iki türkü daha ekleyeceğiz. E, o sırada Twitter'dan gelen Twitter'dan mesajlar Twitter'dan gelenleri var. alalım hatta dinleyicilerimiz rahat rahat Twitter'dan ulaşabilirler bize. Sen bir portatif bilgisayarından yazarsan mesaj en güzel neşe taraftaç türkülerini derliyoruz diye. Belki programımız bitmeden sistemize birkaç tane daha ekleriz. Ee, hep üzü olmasın diye e, mesela kaset hep üzüne ne olmasın kar yağar kar üstüne yine ekleyelim demiş Emrah Bey mesela. Ben dinlemedim onu, onu hiç. Bir, onu da bir ufaktan ufaktan dinleyelim mi? Kar yağar o kar tabi, üstüne. portatif bilgisayarı sayesinde gerçekten istediğimiz teknolojiye ulaştık. Bir şey söylüyorsun tak isterseniz hemen onu dinleyelim. Efendim arşivimizde var mı yok mu değil Günaydın, Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Burhan ben. Burhan Bey hoş geldiniz yayınımıza. Neredesiniz şu anda? Teşekkür ederim. Şu anda İngiltere'ye vize başvuru merkezinden çıktım. O doğru gidiyorum Tunalı'ya. Peki kolay gelsin efendim. Bir merkezden çıkıp bir Tunalı'ya gidiyorsunuz. Ne Merkezlerden güzel. merkezlere bir hayat. Aynen öyle. Biraz öyle oldu. Arada bir girdim çıktım ama kaçırdım. Söylendi mi söylenmedi mi bilmiyorum. Yare giden. Yare giden. Nasıldı bir hatırlatır mısınız bize? Şöyle hani aslı ismi Yare Gidem'de akılda kalan kısmı saçlarını ben öreyim buna dayanmaz yüreğim vermem seni ile ben öleyim ben öleyim diye gidiyor. Peki efendim Yare Gidem'i de ekledik listemize. Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Kolay Gerçekten gelsin. Ben hemen bu yazdığım listeyi bugün normalde... Acilen. ...karalamalar falan yaparım ya. Bugünkü temiz temiz yazdığım katlayıp cebime koyuyorum. Ondan sonra da güzel bir şekilde değerlendiriyorum. Yare Gidem'i de portatif bilgisayarında... Hiç merak etmeyin. <gülüyor> Şu duymaya içerisinde. başladık bile. Bana bunu söylemenize gerek yok. Günaydın efendim. Ee, yine ben Bahadır. Çok güzel bir türkü. Yol gizli gizli var ya. Aa, evet. Onu evet. unutmayalım diye katılıyorum. O Gönüldağ değil mi zaten? Gönüldağ yani, evet. En çok yol gizli gizli bir nakarat kalıyor ya insanın. Hı -hı. Gönüldağ doğru. Peki çok teşekkür ederim efendim. Gönüldağ. Sonra pek çok kişi de söyledi değil Gönüldağ'ın? Söyledi Oktay. Yani bu türkülerin büyük kısmını ben zaten başka sanatçılardan dinleyerek öğrendim büyük ihtimalle. Yani o Neşet Artaş'ın e, duruluğu yok tabii. Onlar Hı. çok daha kalamlık, daha çok sazda falan. Neşet Artaş tam böyle bir aşık olarak bağlamasıyla e, söylüyor. Konserleri de öyle hiç izlediniz mi videolarını bilmiyorum da Hı -hı. tek başına bağlamasıyla. Tam Palkozan'a evet. olarak çıkıyor. Ben biraz böyle... Ee, kim zaman çirkin düzenlemelerle de dinlemiş oldum ama ne olursa olsun şarkı güzel olduktan sonra, türkü güzel olduktan sonra ne yaparsan yap o güzellik ortaya çıkıyor. Türkler bize... de kırılıyordu neredeyse. Allah yok, yok, yok dikkatim. Dikkatim. Nazar değdirdik tamam. diye ben korkuyorum. Ayşegül söylemiş, Barış Manço'nun yorumu da şahanedir Dağının diye. Günaydın ee, efendim. O. hatırlatmış bize. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Şafak. Şafak Bey hoş geldiniz. Boş boşluk? Daha önce söylendi mi emin değilim ama Biter Bitterkırşehir'in gülleri bitirir bence listeye eklemeliyiz. Hangisi anlayamadık efendim? Bitterkırşehir'in gülleri. Evet, evet doğrudur. Bitterkırşehir'in gülleri. Peki efendim çok teşekkürler. İyi günler. İyi günler, İyi günler. Şafak Bey. Hoşçakalın. Bitterkırşehir'in gülleri bakalım portatif bilgisayarda karşımıza çıkacak mı? Bize de bir neşve oldu. Bir heyecan oldu bu sabah. Günaydın. Günaydın efendim. Kimle görüşüyoruz? Ben Murat. Murat Bey ben neredesiniz şu anda? Şu anda incekteyiz. İncektesiniz. Ne yapıyorsunuz orada? Çalışıyorum. Kolay ya. Ankara kazan, ben kepçeye dolaşıyorum. Ha, hem dolaşıyorum hem çalışıyorum. Aynen. Hem de radyoatı <gülüyor> dinliyorum gün boyunca. İstediğim kadar ya, dolaşıyorum, dolaştığım Neyse, kadar, kadar kazanıyorum. Evet. <gülüyor> Peki efendim hemen alalım sizin de aklınızdaki Türkiye. Ee, yani ben Türkiye aşırı bir Özellikle, öncelikle e, bütün Türkler ama Zahide'nin kurban olur. En er güzeli budur. <gülüyor> Zahide mi? Siz ayla, türkü aşileyim dediniz söylüyor musunuz kendinizde yoksa böyle dinlemeyin? Ben kendimce söylüyorum. Söylüyorum çünkü sene hadi ya söylerim. <gülüyor> ne arıyorsunuz peki? Yani türküte ben bir insan olarak böyle bir size güzel gelen türkülerin ortak özelliğine sözler müdür? Türküler mi? değil, midir? bence bütün duyguları ifade ediyor. Pop'tan çok daha iyi yani Türk pop'undan daha iyi. Altyapısı çok zengin. Yüz yıllarca söylenebiliyor. Hı hı. O yani, zaten ee, biraz da böyle zamanın getirdiği bir gücü var güzel türküler. Kesinlikle ya zaman zamanı yenilmeden her zaman dindik ayakları her dönemde görünüyor. Güzel olan zaten bence. Peki çok teşekkürler. Çok Teşekkür ederim. Görüşmek üzere Hoşçakalın. Bir konser görüntüsü var şu anda aynı zamanda. Onu duvara da yansıtayım isterseniz yansıtayım mı? Oktav oh bu bilgisayar. Valla yani hem şarjdan yiyorsun korkuyorum başına bir şey gelecek bir Biter Kırşehir İngilleri eee adı türküyü söylerken seyircinin nasıl etkilendiğine inanamazsınız. Yani bunu bunu bir izleyin. Hakikaten Neşet Usta da coşmuş burada. Günaydın efendim. Günaydın. Günaydın. Günaydın, merhaba. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Ben Sıla. Sıla Hanım, hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Nereden arıyorsunuz bir Sıla Hanım? Ben sizi yoldan arıyorum, şimdi de saat çekiyorum. Peki efendim. Ee, hem arıyorum ben... hem örnek oluyorum diyorsunuz. Evet, evet, evet. Çünkü zaten İstanbul'da iki kişi bir yapamıyorum. <gülüyor> yaparsınız, isterseniz yaparsınız ama araba sürerken konuşmayı yapmayın. Bence çok tamam. rahat, hem biz de konuşuyorsunuz, hem araba kullanırsınız <gülüyor> hem de bir sigara yakarsınız. Ben bir, bir çıtayı <gülüyor> yükselterim. Bu taraftan bir da kullanmıyorum ama makyaj belki. Makyaj yaparsın. Makyaj yaparsın. Çok rahat yaparsın. <gülüyor> Hatta torpido olan da değişik makyaj malzemeleri alabilirsin. Hadi bir zorlayın kendinizi. Arabada makyaj yapıyor musun Sıla Hanım? yani konudan bağımsız olacak bir merak ettim konuyu hemen. Şey bazen Bazen dediğin geç kaldığında. Yani, geç kaldığımda değil de işte hobi olarak mı? Da, hobi olarak evet. Yani Kızım <gülüyor> ya da arkada yakışıklı biri varsa güzel görmek istedim Arkada de derken iki aynasından görüp. Sen yani, evet, solla ben ben önce hazırlığınızı yapıyorsunuz Ben de şey derim. Şoför mahalle dışına hani ticari <gülüyor> araç sürücüsünüz müsünüz arka koltukta bakıyorum ha yakışıklı bir adam bari bir makyajımı tazeleyeyim diyorsunuz. <gülüyor> Aynen öyle diyorum. Peki efendim hemen alalım Sıla Hanım aklınızdaki türküye. E, e, Zülf dökülmüş yüzey e, söyledik mi? Bak, Bakayım şey söylenmiş. Zülf dökülmüş yüzey. Söylenmemişti. Var var. Aa yok söylenmişti Ali Hanım söylemişti. Ne geliyor başka adam? aklınıza? Başka aklıma e, yani zaten yalan duyana söylenmişti. Evi çalışmamıştım ya bu, bu ilk en, en çok sevdiğim bu. En çok sevdiğiniz o, mi? Söylenmişti evet. Peki tekrar söylemekte de zararı yok. Çok teşekkürler efendim görüşmek üzere. İşte, teşekkür ederiz sevgiler teşekkür Neşet Ertaş'ın ile ilgili yaptığı açıklamayı dinlediniz mi siz? Hayır ha biliyorum biliyorum baş bakan baş bir şeyde gençlik cüvara kullanıyordu olduğu, değil mi? Tabii canım baş bakın konuk olduğu bir programda Neşet Ertaş da orada artık sorularını soruyor yoksa hani o da bir diğer konuk mu bilmiyorum ama öyle bir cüvara ile ilgili bir şey var set bir açıklaması var şey, hani başbakanınızın şeyi var ya paket toplama paket dışlandı. toplama ve üstüne tarih atarak sigara bıraktırma evet. ee, şey diyor değil mi dinleyelim yani. mi ha var mı o, o da kaydı ya, ya bana o... bunlarla gelmeyin bir saniye bir, bir, bir saniye, saniye hazırlıklarını yapıyor mı? şurada e, Oktay okday burayı geçelim mi Uzun mu? Yok çok uzun değil. Fırağıksın, fıhara fıkar. mı diye edem. <gülüyor> Bundan sonra. Değil. Oktay Bey. Zengin ise bıraksın, fıhara ise, çuvara içmezse ne yapacak? <gülüyor> ee, diyor, e hanımız diyor, erken yuracaız diyor. Yok aletlerin e, parası verilmemiş, suyun parası verilmemiş, ekman e, e, zeyti, zeytini gelmemiş. Çocuklar hiç aldan habardan anlamıyor. E canı burnun da. Ne yapacak duvara dayı da evde yasak olursa bir eski deyimle özür dilerim avradı düvecek hepsini ondan alacak. <gülüyor> şimdi ben Recep Baba Recep bunu... Baba sigara parasıyla onu dese ya. <gülüyor> de, sigara parasını zaten özür dilerim bunu bir espri olarak konuşuyorum da şimdi eski zamanlarda evet evlerde bir yer yoktu havalacak yer yoktu Sayın Başbakanım. Bugün Allah aşkına ilim ilerledi, her şey ilerledi. Havalandırma görüyorsunuz alıyor, götürüyor. Esasen şu Havamızı zehirleyen, atmosferimizi gelen şu sokaklarda sel gibi zehir akıtan arabalarımızın egzozlarına bir çare bulunsun efendim. Zavallı, garip, fakir fakir fukaranız zaten canı burada bir duvara içecek de. Ya şimdi şey, biraz şey yapacak yani ya. Dokun, dokandı, dokundu. Böyle bir açıklaması var. Aslında orada yani sigara ile ilgili espri bir tarafa hakikaten çok net bir çevirici mesaj da var. Özellikle şimdi tam yeri midir bilmiyorum ama bu otoparklarda içilmiyor ya sigara. Evet. Kapalı otoparklarda diyoruz. Kapalı otoparklarda. Cayır cayır egzozlardan duman çıkarken bir sigaranın olayı yapılıyor. Bu aslında daha önemli bir şey. Çevre aynen mi? öyle. Ciğerler Tabii canım. için. Hakikaten yeri gelmiş. Esprinin arasında da çok net bir şekilde mesaj oturmuş. Bunlar daha da akılda kalacak şeyler. Sadece yani. kapalı otoparklarda değil ya sokaklardaki işte kendisi de söylüyor zaten. Sokaklardaki egzoz ee, dumanından vuruyor Cuvara konusundan oraya geçiyor. Hakikaten e, yüzü yüze yapılmış. En son muhalif de duruş galiba bu. Recep Ertaş'ın. Bu arada e, güzel bir liste oluştu elimizde sevgili dinleyiciler. E, biz bunu Sağda solda Facebook sayfamızda falan paylaşabiliriz. Neşet Artaş'a giriş. Neşet Tartaş 101 adıyla e, bu listeyi paylaşabiliriz. Çok güzel türküler. Zaten hepsini bildiğiniz türküler ama bir araya toplarsak... E, ...ustayı bu güzel türküleri dinleyerek anabiliriz. Gerçi bu türküler bize... Kim neleri neleri hatırlatır, hangi anıları götürür bir başladıktan sonra onu da artık dinleyenler kendileri görecekler. Yarın sabah yine 7 ile 10 arasında Modern Sabahlar'da buluşacağız. Hepinize güzel bir çarşamba günü diliyoruz, hoşçakalın. Modern Sabahlar hafta içi her sabah 7 ile 10 arasında Radyo Oltu'da. Sabah ne varsa öğleden sonra bir gün bir gün olacak